vermeni istiyorum, sahabilerden Amr bin Hüreyz, Adi bin Hatim'in kızına talip oldu, Adi'yi de ona, onu ancak benim şartımı kabul ettiğin takdirde seninle evlendiririm, dedi, Amr şartının ne olduğunu sorunca Adi ona, senden Hazreti Peygamberin sünneti olan 480 dirhem mehir vermeni istiyorum, diye haber yolladı.